Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün biraz hala Beşiktaş-Kasımpaşa maçında kaldı. Evet geçen Aklımız... bağlantı yapamadık böyle evet. bir sıkıntı oldu. Evet ee, sıkıntı, maalesef. Tam zaten şenlik gibi bu hafta Türkiye için yani bu hafta hani... Hmm... Herhalde epey bir ülkeye yetecek kadar haber üretmiştir Türkiye. Yani sadece evet. kendi için değil. hani Şöyle bir dağıtım yapsak. Şu bütün Avrupa ülkelerine serpiştirerek gidilebilecek bir hafta. Yani sporda da öyle. Ee, siyaseti <gülüyor> zaten işin içine katmıyorum. yani 10 yıllık yıkayı malzeme var. Beşiktaş maçına geliriz. Bir tek hani bu haftanın gündemine biraz paralel olarak iş şey kısmında hani. İşte bakanlar bu düzeyi vesaire öyle konuşulan bir düzeyde Şeye tabii hiç gelmedim mesele. Hakikaten bir olsuzluk var mı, mevzu bayis meblağlar doğru mu görecez ileride ama bunların tabii spor alanında da bir yansıması var ve bu işin ardı gelirse herhalde orada ortaya çıkacaktır. Malum. Türkiye'nin bir olimpiyat adaylığı söz konusuydu 2020 için. Adaylık kampanyası fena yürütülmedi. Yani herhalde bugüne kadarki en başarılı e, lobi faaliyeti yürütüldü ki bu işin önemli bir kısmı oy verenleri ikna etmek için. Ama itiraz konularından itiraz eden gruplar vardı. Yani seslerini duyurmakta sıkıntı çektiler. E, zaman zaman anı yani hakkı medyada pek duyuramadılar ama e, daha hani küçük medyalarda. Seslerini biraz duyurular. En büyük itiraf gerekçelerinden bir tanesi bunun çok inşaat temelli bir adaylık olduğu yönündeydi. Yani hani spor için değil sanki Toki için İstanbul 2020'ye aday gerekçesi vardı ve bir sürü tabii inşaat projesi yeni yapılar. İstanbul adaylığının önemli bir kozu olarak da 2020'ye kadar yapılacak şehirde yapılacak altyapı yatırımları gösteriyordu işte. Marmaray bunun parçasıydı. Diğer metro ulaşım hatları, 3. köprü vesaire Yani e, sportif organizasyon bütçesi bir yana e, 19 milyar dolar aşan bir genel bütçeden söz ediliyordu. E, tabii muhtemelen bu projelerin bir kısmı devam ediyor zaten. Sorgulanacaktır ama e, hani bu hafta yaşananlar o itiraz gerekleri neredeyse doğrular şeydi. Yani şu ana kadar aldığımız kısmi bilgiler diyelim. Ne kadarı doğru ne kadar değil. Herhalde göreceğiz zaman içinde. Bir de tabii tüm Türkiye çapında bir inşaat hamlesi de, olimpiyatlar olmadı ama futbol çevresinde müthiş bir inşaat hareketi var. Yani inşaattan başka bir şey konuşulmuyor futbol yerine yani. Evet, evet şöyle yani Türkiye'nin aşağı yukarı bütün önemli futbol şehirlerinde yeni statlar inşa ediliyor. <gülüyor> yani bunun belki Toki ve devlet eliyle yapılan inşaatları ilk örnek Galatasaray'ın Arena Stadı'ydı. Galatasaray, Mecideköy'deki Stad'taki haklarını devretti. Devlette de onlara stat yaptı. Yani sorunu vardır yoktur. O ayrı yani ilk örnek. Şu anda devam etmekte olan inşaatlar var. Bursa bitmek üzere. Bursa'nın yeni stadı. Timsah Arena. Tribünlerinin üstü timsah şeklinde. Böyle bir timsah ağzından giriyorsunuz stada falan. <gülüyor> e, Konya'daki herhalde gelecek sazında bitecek. Yani Bursa'yla ikinci yarı maçlarını yine sezonunda oynayabilir. Öyle. Öyle miydi? Peki öyleti Ankara Arena'da. Peki Konya'da da Me Mevlana Sema etkinliği. Bir içinden... de pedal maç<td>Kanarya'nın ağzında. Yoklama öyle başka şey var mı bu kadar Sema yani hani Bursa Timsah'la bir 20 yıldır özdeşleşti. O yüzden o konsepti geliştirdiler ama Konya'nın çok bir futbol şehri değil. Ee, öyle bir Şehri dahi bir tem hatırlamıyorum doğrusu. Eskişehir'deki Eskişehir ciddi bir futbol şehri. Yani takım hangi kümede olursa olsun ciddi seyircisi vardır. Orada temel bir ay önce atıldı. E, Trabzon'dakinin temeli hatırlarsınız. Başbakan attı zaten. Herhalde o da birkaç hafta olmuştur. 40 kişilik stadyum yapılıyor Trabzon'a. E, İzmir'de Göztepe'ye sanıyorum yeni stadyum yapılacak. E, bunun dışında işte Antep, Sivas'ta. Yeni stadyum var. Rize yapıldı zaten. İlk açılanlardan biri. 2 yıl kadar oldu. E, Malatya bildiğim ya yani 16 şehirdi. E, yeni stadyumlar var. Yani doğrudur. Özellikle Anadolu'daki statların büyük bir kısmı 1960'larda yapılmış ve artık eskimiş, yani ömrünü tamamlamış statlar ama e, Türkiye'nin bir büyük organizasyon almışlığı yok şu anda. Adaylıklar oldu Avrupa Şampiyonası adaylığı oldu. İşte bir Dünya gençler Çampiyonası düzenlendi gerçi zaten mevcut statlarda. Ama bir böyle müthiş bir stadyum inşaat Ama hamlesi. Yani. Bir ufak eksik bıraktın. Onu evet. da ben tamamlayayım. Bizim Tophane'de avludaki aroma stadı var. Açık radyo olaylara müdahale aracının da bulunduğu stadımız <gülüyor> da var. <gülüyor> Küçük ölçekte. Değil Küçük minyatürk ale. İşte zaten en büyük hani soru işareti bu kelime üzerinden üzerinden gidebilir. Hani yeterli mi ya da gerekli mi kelimesi üzerinden diyelim. Hani bu kadar yeni stadyuma hakikaten gerek var mı? Bu Usta'lar dolacak mı? Çünkü yapılanlara bir örnek daha var. Onu unuttuk. Kayseri'de Kadir Has Stadyumu yapıldı. Herhalde 3 sezondur kullanılıyor. 3 4 sezondur. 32 bin kapasiteli. Bir kere Ucuza getirmek için projesi amatör eller tarafından çizildiği için e, ciddi şey problemleri var stat içinde. Sonra yani yapıldıktan sonra ortaya çıkmıştı. Yani belli seyirciler yeni stadyum olmasına rağmen sahayı görmüyorlar. İşte en ön tribünlerde sorun var. Gidek kulübelerinde sorun. Bir sürü böyle sorun çıktı sonra. Yani herhalde ehil eller tarafından çizilmediği için proje. Çünkü bu artık spor tesisi, mimarisi ayrı bir e, dal dünyada yani. Bir süre tartışma konusu. Bir de tribünlerden maçı mı seyretmeleri bekleniyorsun yani? <gülüyor> e, Kayseri'de mesela iki takımı var şu an Süper Lig'de. Stadyum dolmuyor Yani ancak büyük bir takım gelecek. Bir milli maç olacak. işte İte Kaka, e, Bunun dışındaki maçlarda 1 lira satılan biletler var. Yani Süper Lig'de 1 lira. Ya bilet. Yani... İdealdeki düşüncem şu Süper Lig'de 20 liranın altında Belki bilet olmamalı Türkiye'de Yani bu ucuz bir şey Olarak şey yapmıyoruz Süper Lig'i Herkes futbol izlesin e Yani Süper Lig çok öyle bir şey değil Altıglar için belki düşünebilir ama Gerçek öyle değil işte o stadyum bile hiçbir şekilde dolmuyor Yani diğer şehirlerde 30 binlik 40 binlik bu stadyumlar Yıl boyunca dolacak mı Ve hep stadyum inşaatı Tabi bir Normalde soru işaretini yola yol açan bir şey zaten dolsa bile yani yılda hep burada konuşuyoruz. Bir stadyumu kaç kere doldurabiliyorsunuz? Bir 25 bilemediniz 30. Yani 335 gün o stadyum boş o tesis. Kullanamıyorsunuz. Yani başka bir şey yapmadık. ne yani bir kapalı salonda şey anlayabilirim. Daha fazla tabii iklim şartları ından etkilenmeden daha fazla etkin yapabiliyorsunuz. Ama stadyumda çok zor. Böyle bu kadar büyük yatırım herhalde bunların toplam şeyi yine öyle 1 milyar TL belki yani yabancı para birimler üzerinden konuşmak lazım. öyle meblağlar hepsi için söz konusu durum muhtemelen bu kadar stadyum yapılıyorsa ciddi paralar. Bir başka önemli yatırım Erzurumda yapılmıştı Erzurum'da üniversite kış oyunları yapıldı 2011'de 2,5 sene olmuş, neredeyse 3 sene 600 milyon dolar yatırım yapıldı oraya e, ve üniversite kış oyunları dünyada hiç prestiji olmayan bir organizasyon yani bir öğrenci panayeri gibi bir şey e, yani 70'lerdeki şeyi de yok zaten e, üniversite oyunlarını i̇şte dünyadan hani öyle e, üniversite öğrencisi ama vasat sporcuların geldiği bir organizasyon birkaçı dışında Sportif açıdan hiçbir önemi yok. ha Şey açısından yani işte öğrenciler, ülkeler arası ilişki vesaire açısından olabilir. Oraya 600 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve şu an ölü yatırım. Tesisler kullanılamıyor. E, paraların nereye gittiği belli değil. Kimler aldı, kimler faydalandı. Ciddi bir e, meblağ. Yani çok ciddi. Ve kız sporu geleneğin hiç olmadığı bir ülkenin ülkeye yapılan bir yatırım bu. Türkiye. Yani oradan şey olsaydı biz ardındaki iki senede e, orada bir sürü etkinlik yapılıyor e, spor yetişiyor olsaydı tamam bir de biliyorsunuz çok e, feci bir kaza oldu İstanbullu genç bir sporcu aslında ne mutlu e, alp disiplini e, Slalom yarışında antlaşmanın sırasında hayatını kaybetti evet. e, kızı ve Antonio'nun suçladılar hala dava devam ediyor e, işte il Kayak Federasyonu Başkanlığı, İl Spor Müdürü hepsi için içinden sırılmaya çalışıyorlar sporcu vantolün üzerine atarak. Sonra kazadan sonra önlemler alındı üstelik buna rağmen. Yani önce olmayan önlemler sonra alındı. Böyle bir durum var yani hani düzgün kullanmak diye cana mal oldu o yapılmış tesislerdeki eksiklikler. Böyle bir durum yani spor etrafında da önemli bir inşaat hamlesi var ama bunun insana etkisini tam bilmiyoruz çünkü şey de bilirsin hatırlarsınız herhalde yani Özal döneminin 80'lerde çok konuşulan bir şeydi işte sporda geriyiz biz batıdan çünkü çok tesis yok. En çok edilen laf buydu. Evet. Hani bu şey bir bahaneydi o zaman. Bunu birisi söyleyince de diyecek cevap bulamıyordunuz. işte hakikaten İnönü Stadı de çamur deryası. Atletler antrenman yapacak yer yok. E şimdi bunların birçoğu var. E ama yine şey düşük. Yani sporda yine geri Türkiye Şeyi saymıyorum Türkiye doping vesaire gibi belaları da saymıyorum Yani sporu yukarı iteklemek için Kullanılan e, Şeyleri e, Yani et, evet etikte Diğer, Yolsuzlukta evet, da yani, Dime saymıyorum bulmuş vaziyette evet. Böyle bir durum yani Muhtemelen bunlar da e, Buraya buraları harcanan son 4-5 yılda Bu spor testlerine harcanan paralar da Sorgulanacaktır yakın zamanda. Ben de buraya bir değinelim istedim. Evet, çok önemli bir nokta. Peki bu Beşiktaş-Kasımpaşa maçına da e, kısaca değinecek olursak, yani sahalarda ender rastlanan e, klişesinin bu kadar uygun olduğu başka bir şey de görmüyor. Yani bir futbolcu eline topu alıp gole giden bir oyuncuyu şey üzerinde durduruyor. Donk adlı bir Hollanda oyuncu elindeki topu, donk diye topu atıyor donk diye, atıyor, <gülüyor> donk diye atıyor, topu topu atıyor topu ve buna hakem de durduk yerden penaltı şey penaltı falan tartışması bile olmadan galiba şeye veriyor yeni bir şey mi bu sistem mi Türkiye Futbol Federasyonu'na ait yeni bir sistem mi bu hangisi bu hava atışı yapmak bu durumu kırmızı kart ve penaltı dışında hava atışını yapmak sadece Türkiye özgü bir şey mi herhalde zaten yani bütün durum zaten Türkiye özgü. Herhalde pek bir örneğini bulabilmek şeyde de hesaba katarak maç sonunda sahaya seyircinin girmesi, onun tekme yenmesiyle e, birlikte herhalde başlı başına bir senaryo yani böyle e, Amerikan sinemasında vardır. Hani her günüyle onun bir e, kurgudan da öte bir hikaye olduğunu sezersiniz. He, i̇şte bizim Sporting çok zayıf bir takım. Böyle herkesi yener şampiyon olurum. Her attıkları top gider ya da e, Rocky filmlerinde mesela boks evet. filmi 48 tane yumruk yerler adam hala ayakta durur. Normalde o biliyorsunuz ya yani, boks izleyen birisi görmüştür. O yumruğun doğrudan sırta gelen yumruğun birisi o koca boksörü alaşağı etmeye yeter halbuki yani 48'e gerek yok. İkinci de falan hakem ayırır mıçı bitirir zaten. Ama hiç düşmez o adam. Yani böyle surat kan içinde maç devam eder. Daha da kötüsü. Şey. Daha da kötüsü saldırdığı son yumrukla beraber rakibini de nakavt eder. Ha mesela evet yani. Yani ikisi birden düşerler falan. Bir 9 hakem sayar 9'da ayağa kalkar evet. bir tanesi. E bu geçen fasul olan onun gibi bir şeydi yani senaryo ne koyalım? Abi şöyle fantezi bir şey olsun. Adam sağa ikinci topla girsin, öbürünü atsın. Maç sonunda bir adam sokalım. E futbolcuya saldırsın, ona tekmelesinler. Hani şey yapsanız maç öncesi seyirlere kağıt dağıt dağıtılsa. Öyle bir senaryo yazın ki hani pek rastlanmamış olsun. Tek azı herhalde hepsini birden dahil edebilirdi. Evet. Yani hepsi bir maçta oldu de, zaten. Bir de şey de var. Flash forward da var. Ondan sonra da mahkemede şaşması var. <gülüyor> ya ben sarılmak için koşmuştum. Tekmem yanlışlıkla da gelmişti. Evet, yani o seyircinin Bursa tribününde şeyinin çıkması. Bursa tribününde de flama açmış. İşte Batman Pesospor maçında yine var. Eee. Juventus Galatasaray maçında galiba Juventus tribününde. Cinsel taciz meseleleri varmış adamın. Mahkeme tarafından serbest bırakıldıktan sonra Beşiktaş'ın basketbol maçında Neden da var. Neden gitti? Evet yani. yani. Zaten ondan sonra şey diyebilir yani e, hani ne bileyim spora, işte maçlara gitmeye ya da çoluğunun çocuğunu götürmeye birisi zaten niyetli olan birisi şey diyebilir yani. Hani bu adam gidiyorsa biz hiç gitmeyelim yani. Hemen ilk maça gidebiliyorsa hiç Uramayalım diyebilir. Yani şey tabii başlı başına komediydi. Ee, kucağında ikinci topla oyuna devam eden oyuncu. Hakemin onu hemen görmüyor olması tabi hani ilk belki pozisyonda oyunu takip ediyor görmeyebilir ama oyuncu to top elle devam ediyor. Saha içine girip <gülüyor> öbür oyundaki e, topa bir atış yapıyor onu vuruyor. Hakem de yani muhtemelen Raporunda öyle herhalde değiştirdi. İşte ben daha önce ikinci top olduğunu görüp düdük çalmıştım. Yani topu attığı anda oyun devam etmiyordu zaten. Evet ama gene de spor e, spor e, sportif ahlaka aykırı davranışıyla sportmenliği cezalandırması gerekmez mi böyle? Ekstra kart gösterdi Göster... zaten. Evet ama yani... oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü oyun oyun durdu anda yapılan bir hamle olduğu için. Ama evet. belki sarı kart da eğer oyun durduysa. Belki sarıya bile gerek yok, değil mi? Evet, oyun durmuş onda, o oyun dışı yani. yapılan bir hamle. Hani <gülüyor> orada şey, hani topu fırlatma olarak değerlendirdi ama eğer şey yorumlarsanız tabii, hani oyuncuya fırlattığı topu oyun durduğu halde kırmızı kart gösterirdi mesela, e, kafasına falan attı diye olmadı yani öbür türlü e, oyun devam ediyorken başka cisimle zaten müdahale işte penaltı gerektirir. Evet, tabii. E, çünkü artık o Oyundaki ikinci top değil, başka bir cisim yani, bir cisimle müdahale ama herhalde kılıfına bir şekilde uyduracaklar. Mesela o ayrı komedi, maç sonu olan tabii Türkiye'deki genel stat güvenliğiyle ilgili bir mesele. Ve seyircinin tutumuyla işte belli ki bu sağa inen şahıs yani normal biri değil zaten. Yani spor sahalarında hani garip şeyler yapmaya meyilli bir şahıs. Herhalde hep, Uzun bir süre herhangi bir spor müsabakasına girmemesi de e, maçların şeyi için selameti için hayırlı olacaktır. Ama nasıl sağlanacak bilmiyorum bu. E, daha hani ilk haftadan, ilk hafta bile değil, <gülüyor> üçüncü günden şaşmış durumda bunun kontrolü. Evet ama ee, bazı medya onu konuk edebilecek kadar da artık tuhaflaşmış durumda. E, gibi... Evet yani o programları tabii şeye, hani daha dilli programı kahve almamak lazım çünkü evet. hani rezil ötesi program ve rezil, rezil, rezil ötesi şeyleri olan e, konukları olan bir program. Onun hiç, yani şey bile katmıyorum hiç konuşmanın içinde. O programa çıkması gayet normal. Evet, normal. Bence peki, o çünkü şey, tamamen şov ve bu polemik yaratmak için yapılan marjinal programlar bunlar. Konuşmaya bile değmez. Şota Şota Arveladze'nin peki Volkan Ağar bize bildirdi. Arkadaşımız Şota antrenörü Kasım Paşa'nın da normaldir Donkun yaptığı orada hiçbir... Anormal bir şey görmedim Nasıl diye yani? Bilgi Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış galiba ve öyle demiş. Maç sonrası da hani biraz maç konuşulsun vesaire yani şu ana kadar aslında düzgün bir profil çizdi. Şotar ve Laz'de gerek Kayseri'de gerek Kasımpaşa'da işte Türkçe'de ifade edebildiği için kendini rahat birçok dili konuşuyor tabii. Düzgün tabii onun da şöyle bir derdi var yani takım aslında Kasımpaşa gayet iyi gidiyor bu sene. Şey açısından çok rahatlar çünkü ee, arkalarında iyi bir yönetim var hani destek veren mali hiçbir sorunları yok e, istedikleri oyuncuyu alabiliyorlar e, kendi sahaları fena değil e, yani orada bir yapı inşa ediyor ve yani aslında o da herhalde böyle saçma sapan bir olayın konuşulmasını değil performansının konuşulmasını ister yani e, şey atılmadan da oyuncular atılmadan da Kasımpaşa 1-0'dan 2-1 öne geçmişti Hani bir tek o pozisyona bağlanamaz maçın gidişatı elbette. Yani Kasımpaşa bir sürü de pozisyon kaçırdı. İkinci yarıda bayağı sürklası ettiler. Beşiktaş'ı yani... <gülüyor> hak ettikleri bir galibiyet alacaklardı ki... Olay bambaşka bir hale geldi. Yani o saçma hareket. Yani aslında burada Kasımpaşa'nın yapması gereken... Kendi oyuncusuna bir ceza vermesi. Çünkü akılları bir hareket değil. Yani bu hani şey için değil... ...kafaları çalışmadığı ilgisi ama... ...tam kuralları vesaire bilmediği için... ...3-4 yaşında çocukların aralarında yaptı, ...değil mi? Tam... hani bir Mahalle, maçı değil mi? Evet. Mahalle maçında olmaz yani... ...10 yaşındaki çocuklar yapmaz bunu <gülüyor> çünkü o... ...belli kendi ritüellerine göre oynarlar... ...3-4 yaşında çocuk... ...tam oyunun şeyini bilmez... ...top oraya mı atılıyor, buraya mı atılıyor... ...olabilecek bir durum ama... ...hani profesyonel oyuncu... ...ve... ...işte... ...zaten Hollanda'dan gelmiş... Hani şey akıl sıverdiremiyorum. O rekete mi kasın başını zaten. E, donk, bir ceza vermesi lazım. Evet, ya bir de don, yaptın hakemi don, don, niye? Donk yerine de bize hey donk lazım aslında. O çok daha e, gentleman'dı hatırladı. Burada öyleydi. Tabii Türkiye dışında öyle değildi de pek. <gülüyor> <gülüyor> Buraya, o da çok sorunlu bir oyuncuydu. Evet. Şey gelmeden ama burada çok şey bir profil çizdi. Türkiye'de e, artık çok olgun bir yaşındaydı. Hani maç sonrası tek tek tribünlere gidip Seyirciyi selamlayan hakikaten örnek bir isimdi. Ee, evet belki yani öyle bir bir abiden bir ufak tavsiye <gülüyor> gerekebilir. Sağ güvenliği vesaire hep sorun Türkiye'de. Yani bu işte sahaya seyirci atlamadan bir sezon zaten bitiremiyoruz. Öyle gözüküyor. Ee, futbolcuların tepkisi tabii hani belli ki maç sıra dışı Almeyde ile Motanın tepkileri de çok şeydi yüzücüydi. Moto zaten 3 maç ceza aldı yani hani yere düşmüş seyiciyi tekmelemek artık o da şey asılmayan bir durum. Evet, yani oldu. orada zaten enselenmiş o, hani kolundan tutup çıkarılacaktı şere. Orada bir de hani ona şey yapmak şey de değil. Mert bir davranış da değil. Beş kişinin arasında bir adam çaktırma dan tekmeliyorsunuz orada yani. <gülüyor> etik olmak gibi bir şey oluyor o noktada. Yani şey, Türk kültürü kim diyorduk? O yapan iki oyuncu da Türk değil aslında. Türklerde düello yapısı kültürü vardır diye evet, Çetin Altun da galiba bu <gülüyor> <gülüyor> herhalde Portekiz ve Kolombiya'da da böyle. <gülüyor> evet. Yap son bir ya belki vaktimizin sonuna da geliyoruz. Son bir durum daha vardı. Bu Wuşu'da, Wuşu sporunda yapılan bir skandal haberi vardı. Evet çok ee, güzel. O da artık işte bu hafta öyle O, yani onu da hesaba katarak söylemiştim başta zaten. Ee, i̇lginç bir aile bu. yolsuzluk söz, söz konusu olan Akküz ailesi. Eğer doğruysa iddialar. Ada pazarlı bir aile. Ee, Baba Abdurrahman Akküz galiba federasyon yöneticisi. Bu şu federasyonu. Yani bu şu da işte karate benzeri bir dövüş sporu. Olimpiyatlara sokmak için de uluslararası federasyon bayağı çap oluyor. Türkiye'de de malum böyle kickboks Vuşu gibi ne kadar ne kadar ...şeye dayalı, mücadeleye dayalı spor varsa çok gözdedir. Bu Akgüz ailesinin de bütün kız erkek, dört üyesi ve hatta Abdurrahman de bu şu sporcusu. Anne sanıyorum antrenör artık. Ama iddia göre işte geçen yılki dünya şampiyonasında değil mi herhalde? Avrupa şampiyonasında. Dünyaydı galiba. Yani Çin'de vardı şimdi. Evet, neyse işte bir evet. uluslararası şampiyonada kızı madalya alsın diye... Rolex saatler, paralar bayağı bir rüşvet zincere dönüyor iddialara göre. Bunun da bir federasyon yönetici... Dünya, dünyaymış evet. Dünya mı? Dünya. E, i̇hbar ediyor. E, biz hürriyette ailenin haberini de yapmıştık. Bir meslektaşım. Yani ilgisi tabii ailenin durumu. E, havalarda uçan çocuklar falan. Öyle ama e, ben, bir öyle bir kafamda soru işaretliği yanmıştı o zaman. E, ama şey e, belli ki orada da bir karanlık durum var. Herhalde yolsuzluk rüşvetten evet. Yani hazır yeri gelmişken ben de bir e, özür dileyim. Dün bu Vuşu ile alakalı bahsederken böyle hoplamalı zıplamalı mızraklı bir oyun e, demiştim. Garip bir oyun demiştim. Spor demiştim. Vuşu sever dinleyicilerimiz bu tip e, sporları seven dinleyicilerimiz biraz kırılmışlar. Söylediklerime haklılar da yani bilmediğim bir şekilde bu şekilde konuşmuştum. Onlardan da bir özür dileyim burada. Evet. Yani şey özellikle Asya'da bayağı popüler. Evet evet Çin'de. Ee, ve şeye e, yani olimpiyatları alabilmek için bastıran sporlardan var ama hiçbir oylamada sanıyorum bu seneki oylamada da şeye kalmadı herhalde. Hani güreşle mücadele eden birkaç dal vardı. Herhalde onlardan biri değildi ama yani işte olimpiyata girmeye aday 7-8 spor dalından biri. Ama zaten olimpiyatlara dair işte şu şey var. Çok fazla mücadele spor olduğuna dair bir şikayet var. Yani tekvando judo eee eskrim müjalesporu sayılıyor. E, başka ne var? Kaçırdık yani. Boks var zaten, güreş var. Yani çok fazla mücadele sporu var hani yenisini almayalım diye. Bir direnç var Uluslararası Olimpiyat Kat Komitesi'nin ama hani bu yolsuzluk hakikaten başta başına bir şey e, çünkü sonra işte bakanlık karşısında şey savunuluyor. Federasyonumuz dünya şampiyonu olduğu çıkardı. Zip yani hakikaten e, söylenecek şey değil. Evet şöyle. çünkü işte bakan da spor bakanı yıl sonunda bütçe çıkıyor. Hangi federasyon ne yaptı? Vermedi federasyon başkanının şey yapıyor yani ayağını kaydırıyor. Olsun. Saat saat aldık hmm. şampiyonluğu diyor, diyorlar yani. Milli dava için. Peki <gülüyor> galiba burada bitti süremiz. Görüşürüz o Haftaya zaman. Haftaya görüşmek üzere bakalım olacak. Görüşürüz. <gülüyor>